Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 154 Haziran 2021 Başladı. Hoş geldiniz. Eğlenceli İngilizce Eğlenceli İngilizce köşemizde bu ay Örnek cümlelerle bir takım kalıplara, ifadelere, deyimlere yer veriyor olacağız ve başlıyoruz. Do the trick, do the trick, work well, bring the desired result, do the trick, istenilen sonucu getirmek, işe yaramak, do the trick. Sometimes a simple flashlight will do the trick. Sometimes a simple flashlight will do the trick. Bazen basit bir el feneri de iş görür. Sometimes a simple flashlight will do the trick. I need something to put these papers in. This folder should do the trick. İki kişi arasında geçen bir konuşma. Birincisi diyor ki, I need something to put these papers in. Diğeri de diyor ki, this folder should do the trick. İşte birincisi diyor ki, bu dosyaları içerisine koyacağım bir şeye ihtiyacım var. Diğeri de diyor ki, bu klasör işini görür. <gülüyor> I need something to put these papers in. This folder should do the trick. He tied his sound with a double knot and said, There, that should do the trick. He tied his with a double knot and said, Der, that should do the trick. Çocuğunun ayakkabısına iki düğüm attı ve şöyle dedi, İşte bu sorunu çözer. Herhalde çocuğun ayakkabısının bağı çözülüyor, takılıp düşüyor. <gülüyor> Babası da hani ona iki düğüm atmış ve işte bu sorunu çözer diyor. He tied his sun shoe with a double knot and said There, that should do the trick Sore loser Someone who gets angry when they lose Sore loser Kaybettiğinde oyun bozanlık yapan, yenilgiyi kabullenemeyen diyebiliriz belki Sore loser Is a sore loser when he doesn't win a game of tennis? Is a sore loser when he doesn't win a game of tennis? O, tenis oyununu kazanamadığında yenilgiyi kabullenemiyor. Is a sore loser when he doesn't win a game of tennis? You are a fierce competitor and a sore loser. You are a fierce competitor, zorlu, çetin bir rakipsin and a sore loser. Ama aynı zamanda.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 IN THE ZONE If you are in the zone, you are happy or excited because you are doing something very skillfully and easily. IN THE ZONE HAWASUNDA OLMAK MOTTA OLMAK anlamında. IN THE ZONE That concert was awesome. The lead guitarist was really in the zone. That concert was awesome. The lead guitarist was really in the zone. Konser harikaydı. Baş gitarist gerçekten modundaydı. That concert was awesome. The lead guitarist was really in the zone. I was in the zone and barely made it night. I was in the zone and barely missed a shot all night. Havamdaydım ve tüm gece boyunca neredeyse hiç atış kaçırmadım diyor. I was in the zone and barely missed a shot all night. Herhalde online oyun falan oynuyor arkadaşlarıyla. Yani gece boyunca maşallah varmış yani. <gülüyor> I was in the zone and barely missed a shot all night. Rough around the edges. Having a few imperfections. Rough around the edges. Biraz kusurlu olmak. Hani biraz zımparalanmalı diyebiliriz belki. The text looks pretty rough around the edges. The text looks pretty rough around the edges. Metin oldukça kusurlu görünüyor. The text looks pretty rough around the edges. His writing is appealing but a bit rough around the edges. His writing is appealing but a bit rough around the edges. Yazısı çekici ama bir miktar kusurlu, rötuşlanmalı, zımparalanmalı diyor. His writing is appealing but a bit rough around the edges. Juggling act an attempt to deal with several conflicting situations, requirements or pressures at the same time. Juggling Act Başa çıkmaya çalışmak, uğraşmak, didinmek, aynı anda birçok işi dengelemeye, kontrol etmeye çalışmak gibi bir anlama gelir. Juggling Act Your life is a constant juggling act between work and family. Your life is a constant juggling act between work and family. Hayatınız iş ve aile arasında sürekli bir hokkabazlık eylemi der diyor, diyor. Your life is a constant juggling act between work and family. Finishing the mashed potatoes at the same time as the roast, the gravy and the green beans can become a quite juggling act.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 Ve son bir örnek. Her life is a constant juggling act, coping with career, family and home life single-handed. Her life is a constant juggling act, coping with career, family and home life single-handed. Değerli dinleyenler bu cümlenin çevirisini sizlere bırakıyorum. Bu da sizin ödeviniz olsun. Egzersiz yaptım yani. Her life is a constant juggling act. Copying with career, family, and home life single-handed. Her life is a constant juggling act. Copying with career, family, and home life single-handed. Zor bir cümle, biraz karışık, komplike bir cümle. Toparlayabilirsiniz, bravo. Kurduğunuz cümleleri yorum olarak iletebilirsiniz, dilersiniz. Diyoruz ve sizlere esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız. I want to say thank you to Halit, Fatma and Hasan from free 4 for, for helping me translating the sentences from English to Turkish. www.mbirgin.com NLM ve Boylam 154 Haziran 2021 bitti. Esen kaldınız. NLM ve Boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.